Şeytan Rijim. al akhirin ve ila ve ila Allahın el-efârûl anlamaya çalışıyorduk. Sırada Allahın yuhü ve yümit efaline gelmiş Allah diriltir ve öldürür hem zahiri olarak diriltir öldürür hem manevi olarak diriltir ve öldürür sadece insani değil öyle buyuruyordu yeryüzünün yeryüzünü ölümünden sonra rahmetini indirir ve diriltir sonra bakarsın sararmış, çerçöp olmuş. Evet, yine ölmüş. Öldürmüş Allah. Öyle takdir etmiş ona. Zahiri olarak diriltmeyi, öldürmeyi biliyoruz. Her canlı mutlaka ölümü tadacak dedi Allah. Ve hepsine bir takdir yapmıştır. Hiç kimse nerede, ne zaman öleceğini bilemez dedi. Allah onu bir takdire bağlamış, hüküm vermiş. Bir de manevi olarak diriltmesi ve öldürmesi vardır. Manevi olarak diriltmeyi Allah beyan ediyor. Kim dirilmek isterse, kim Allah'ın vahyiyle dirilmek isterse, Allah'ın Resulüyle dirilmek isterse, Allah ile dirilmek isterse. Allah ile dirilmek, Allah'a iman iledir. Aynı şekilde Allah'ın ile dirilmek, Allah'ın vahyini dinlemekledir, iman etmekledir, gereğini yapıp itaat etmekledir. Hayatına geçirip uygulamakladır. Resulü ile dirilmek, ona tabi olmakladır. Böyle yapmasa ne olur? Kendine bir ilah edinir, kendine bir kitap edinir, kendine bir resul edinir. Onsuz olamaz zaten. İstese de olamaz. Çünkü Allah insanı kendisine abd olsun diye yaratmış. Abd olarak yaratılmış. Allah'a abd olmazsa kendine bir ilah bulur, ona abd olur. Allah'ın vahyini, sözünü, kelamını dinlemezse birilerinin sözünü dinler Allah'ın Resulüne tabi olmazsa birilerine tabi olur Allah'ın Resulüne müminler tabi olduğu gibi tabi olur aynen öyle yapar müminler Allah'a iman ettiği gibi o da ilah edindiğine iman eder yani sever onun için her şeyi yapar aynı şekilde Müminler nasıl? Allah'ın vahyine vahyini dinliyor, öğreniyor, anlıyor, gereğini yapıyor, hayatına geçirip yaşıyorsa onlar da kendine bir kitap bulur. Evet, manevi olarak kul iman edince Allah ile dirilmiştir. İman etmezse, inkar ederse, yalanlarsa, yok sayarsa Allah'ın Vahyinden yüz çevirirse, peygamberinden yüz çevirirse, sırtını dönüp çekip giderse, Allah söylüyor öyle. Ne olur? Dirilmeyi kabul etmedi. Allah ile, Allah'ın vahyiyle, Resulü ile dirilmeyi kabul etmedi. O kendine başka bir yol arar. Or için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah ve Resulü sizi diriltene, dirilmeye davet ettiğinde evet, hemen onun davetine icabet edin ve dirilir. Allah ile, Allah ile, Resulü ile, Allah'ın vahyi ile dirilir. Ne kadar insan iman ettiyse o kadar diridir. İman, Aşk ve muhabbettir. Aşkı muhabbeti, Allah'a olan aşkı muhabbeti, ahirete olan aşkı muhabbeti, Resulüne olan aşkı muhabbeti, Allah yolunda çaba gayret sarf etmeye, cihad etmeye aşkı muhabbeti ne kadar şiddetliyse o kadar diridir. O kadar çaba gayret içindedir. Allah'ın ayet-i kerimede buyduğu gibi o kadar koşuşturur. Say harim denir, say eder. Yoksa imani ölü ise harekete geçirmez onu. Ona hayır yaptırmaz, iyilik yaptırmaz, güzellik yaptırmaz. Ama bakıyorsun bütün hayatı boyunca çalışır ama çalışmaktan bıkmaz, usalmaz. Neden? Çalışmasının sonucunda bir şeyler dünyalık kazandığını biliyor, onu seviyor da ondan. Ama iş, Allah için çaba gayret sarf etmeye, çalışmaya geldi mi işte orada durur. Orada bahaneler üretir. Kendi kendine. Daha doğrusu şeytan onun nefsine bahaneler üretir. Sonra yaparsın. Zaten şu anda yapamıyorsun, şu anda işin var şu anda rahatsızsın, şu anda meşguliyetin var, şu anda böyle sorunlar var, şu sorun bilsin, yapacaksın. Bahaneler üretir böyle. Çünkü imani, ölü imandır. Allah için bir fedakarlık yapmaya sıra gelince, gene şeytan başları ona vesilese verip bahaneler üretmeye. Allah'ın vahyini tasdik edip iman etmediği içindir. Rabbine iman etmediği içindir. Resulüne iman etmediği içindir. Onun için Allah öyle buyuruyor diye o kelimede kim verir ve en güzeli tasdik ederse. Evet, o kazanıyor. Kim de cimrilik eder, en güzeli de yalanlarsa işte o da kaybetmiştir. Herkesin kendine bakması gerekir. Ne kadar diridir. Allah ile ne kadar diridir. Allah'ın ayetleri onun üzerinde ne kadar canlanmış, dirilmiş. Allah'ın isimleri ne kadar dirilmiş, canlanmış. Allah'ın Resulü üzerinde, Allah'ın Resulü'nün ahlakı, hali, dolayısıyla ameli, İmani üzerinde ne kadar canlanmış, ne kadar dirilmiş, ne kadar dirilmişse o kadar onunla diridir. Allah'ın isimleri ne kadar tecelli etmişse o kadar Allah ile dirilmiş. Allah'ın ayetleri üzerinde ne kadar dirilmişse o kadar Kur'an ile dirilmiş demektir. Deyse deyse ölüdür. Dirilmeyi kabul etmemiş. Hatta dirilmeyi belki anlamamış. Anlamasa bile dirilmeyi kabul ettiğinde onunla dirilir. Hiçbir ilmi olmayabilir, hiçbir bilgisi olmayabilir, imani ibadeti anasından babasından öğrenmiş olabilir. Mesela köy yerinde öyle birini farz eder. Öyledir genelde. Ama bakıyorsun dirilmiş. Allah diriltti. Neden? Allah'a döndü. İman etti. Rabbim Allah'tır dedi, Allah da öğretir, Allah diriltir ama bakıyorsun 2-3 tane üniversite okumuş ama ölüdür, dirilmedi. Gönül meselesi, kabul etme meselesi. Aynı şekilde Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu, ''Kim bir insanı diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir.'' kim de bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bu hem zahiri olarak böyledir, hem manevi olarak böyledir. Zahiri olarak, kim bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibi, Allah ona muamelede bulunur. Neden? Eğer bir insanı öldürebiliyorsa, bütün insanları da öldürebilir. Bunun böyle bir ameli var. Yani, kabil gibi. Evet, kardeşini öldüren kabil gibidir. Onun hali öyleyse cezası da ona göredir. Fiilinden önce niyeti önemli. Niyet. Eğer onun gönül hali bir insanı öldürebilecek kadar canavarlaşmışsa bütün insanları da öldürebilir. Diriltmeye gelince sıra o manevi diriltmedir. Manevi öldürme, manevi diriltme. Asıl Allah'ın muradı manevi diriltme ve manevi ölümdür. Her ayetin mutlaka bir de manevi tarafı vardır. Manevi olan ayetlerin de zahiri tarafı vardır. Çift yönlüdür yani. Hem zahiri hem de manevi tarafı vardır. Manevi diriltme, manevi öldürme, biraz önce ayetleri söylediğim gibi, eğer biri Allah'a iman eder, Resulüne iman eder, Allah'ın vahyine, Kur'an'a iman ederse, onunla dirilir. Bu durumda dirilten, onunla diriltir. Allah'ın muhabbetini vererek, Resulünün muhabbetini vererek, Allah'ın vahyinin muhabbetini vererek, onu diriltir. Ama konuşarak değil. Vererek dedim. Gönlünden vererek Allah onun üzerinden veriyor. Gönülden gönüle yol vardır. Allah onu verir. Onu onunla diriltir. Bütün peygamberler bu vasıftadır. Bütün peygamberlere tabi olan gökteki yıldızlar bu vasıftadır. Onların gönlü iman ile dolu olduğu için, aşkla, muhabbetle dolu olduğu için, Allah'a teslimiyetle, edeple, haşyetle dolu olduğu için onu, Allah onun gönlünden verir. Gönüllerini birbirine bağlar, gönlünden verir. Dolayısıyla diriltir. Veli'nin çeşitli manevi halleri vardır. Veli'nin yani kerametleri vardır. Allah'ın ona ikramı vardır. Ama Mürcid-i Kamil'in veliden başka bir kerameti daha var. Nedir o? Ölüyü diriltmek. Ölüleri diriltmek. Allah onunla diriltiyor. Evet. Allah'ın muhabbetiyle, Allah'a imanla diriltir, Resulüne, Kur'an'a imanla diriltir. Allah bunu onun gönlünden veriyor. Onun sözünden veriyor. Onun tavrından veriyor. Yetmez, onun bakışından, nazarından veriyor. Eğer biri onunla dirilmediyse gönlünü açmadı. Gönlünü açmamış demektir. Benim ihtiyacım yok demiştir. Ben biliyorum demiştir. Ama ne zaman gönlünü açsa, ben Rabbimi istiyorum dese samimiyetle, işte o dirilmeye hazırdır. Ben Rabbimi istiyorum. Hepsi bu. Manevi olarak nasıl öldürür? İnsanlar öldürür birbirini ya da müminleri. Eğer onu Allah'tan başka tarafa davet ettiyse, küfre, şirke, nifaka davet ettiyse, Hata, kusur, yanlış, günah değil. O ayrı şey. Ölümüne sebep olacak. Yani imanını kaybettirecek. Bir şeye davet ettiyse, bir şeyin muhabbetine davet ettiyse, sevmeye davet ettiyse, o şey ne olursa olsun o fark etmez. Allah'a itaatsizliğe davet ettiyse, Başka bir şeyi Allah'ın önüne koyduysa, başka bir şeyin sevgisini, emrini, rızasını Allah'ın önüne koyduysa, koydurduysa birine, onu öldürdü. Onunla beraber bulunan kiramen katibin melekleri, günahı sevabı yazan melekler, eğer biri bu şekilde, birine Allah'a şirk koşturduysa herhangi bir şeyi Allah'ın önüne, Resulünün önüne Allah'ın vahyinin önüne koydurduysa ona yazılacak olan günah öldürdü. Cinayet günahidir bu. Paranca parancayı öldürdü. Onun defterine yazar. Öldürdü. Allah söylüyor. Manevi olarak öldürmek ve manevi olarak virültmek. O bütün insanları öldürmüş gibidir. Neden? Çünkü o zaten böylesine müşriktir. Allah'a şirk koşuyor. Dolayısıyla herkesi öldürebilir bu şekilde. Onun için bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Elinden gelse o fikrini, o düşüncesini, o küfrünü, o şirkini evet, herkese verir. Herkesin gönlünde onun Rabbini peygamberini kitabını çıkarır kendi ilahını oraya koyar. Öldürdü. Manevi olarak öldürdü. Ebediyen kaybetmesine sebep oldu. Onun için böyle gelişigüzel konuşmak doğru değildir. İnsana kaybettir. Konuşurken ne olursa olsun Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ya hayır konuşun, söyleyin ya da susun. Yani hayır konuşacaksan konuş, yoksa sus. Normal bir konuşma ayrı şeydir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu rahim s-semavati vel erdi yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadirin. Göklerin ve yerlerin mülkü Allah'a aittir. Yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkü Allah'a aittir. Hepsinin maliki, meliki Allah'tır. O her şeye kadir olandır. Her şeye takdirini koyandır ve her şeye gücü yeten. Her şeye bir takdir yapandır ve her şeye gücü yetendir. Muhakkak ki Allah hak olandır. Hakkın ta kendisidir. Ölüleri o diriltir ve o her şeye kadir olandır. Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan odur. Doğrusu insan pek nankördür. Diri tutan odur, öldürecek olan odur. Tekrar diriltip Kıyamet günü hesaba çekecek olan odur. Eğer doğrusu insan, inenli insan ele kefur, eğer insan nankörse bu durumda diri oluşuna, hayatına, varlığına Allah'ın diri tutmasına şükretmesi gerekir. Kendinden varlık vermiş, kendinden hayat vermiş. Varlıkta o tutuyor. Buna beraber bir de diri tutuyor. Her anda tecelli ediyor. Evet. Buna şükretmez gerekmez mi? Elbette ki şükretmek gerekir. Şükür yarabı şükür değildir. Şükür ne için yaratmış, niçin diri tutuyorsa, neden hesaba çekecekse gereğini yapmak lazım. Gereğini yapınca şükretmiş olur. Allah'ın murabi üzerinde gerçekleşince şükretmiş olur. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar dünya hayatına razı olanlardır. Dünya hayatını sevip bu dünya hayatıyla mutmain olanlardır. Bunun sebebi eğer dünya hayatına razı olmuşsa bizimle karşılaşmayı beklemiyor, umuyorsa bunlar ayetlerimizden habersiz olanlardır dedi. Ayetlerimizi dinlememiş, dinlemiyor, anlamaya çalışmıyor ya da dinlemiş, anlamamış gibi yapıyor, yüz çeviriyor, inkar ediyor. Eğer dünya hayatıyla mutmain olduysa, dünya hayatına razı olduysa, benim asıl gayetim, gayem ahiretimdir, ebedi hayatımdır, Rabbimin rızasıdır, kulluktur demediyse, dünya hayatına razı olmuştur. İşte bunların kazanmakta olduklarından dolayı yerleri ateştir dünya hayatına razı oldukları için. Eğer biri dünyevi olarak çalışıyor, çaba gayret sarf ediyorsa, herkes eder ki onun için işler yolundadır. Ama eğer ahireti dünyaya tercih etmemişse o kaybetmiştir. Allah kaybetmiş dedi. Dünya hayatını tercih etmiş razı olmuş. Rabbim bana dünyada ver demiş. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur dedi. İman bu. Eğer sevmiyorsa imanı yok. Ahireti dünyadan çok sevmiyorsa imanı yok. Allah iman edenler içinde iman edip salih amel işleyenlere de Rableri onları imanlarından dolayı altından ırmaklar akan cennetlere, nimetlerle donatılmış cennetlere hidayet eder. Cennete gidecek yolu gösterir, hidayet eder, iman ettiklerinden dolayı evveli hayatları da nimetlerle, ''Donatılmış cennetlerdir.'' dedi. ''Hem karada hem denizde sizi gezdiren odur.'' dedi. Bir insan ölümle karşı karşıya geldiğinde, Allah öyle buyuruyor, iman eder. Ölümle karşı karşıya geldiğinde, o kim olursa olsun Allah'a iman ediyor. Dini bütünüyle Allah'a haskılarak Allah'a dua eder. Beni kurtar ya Rabbi der. Eğer beni kurtarırsan iman edeceğim. Salih amel işleyeceğim. Güzel yapacağım der. Allah buyurdu. Yaratan yarattığını bilmez mi? Hiç kimse bunun dışında bir şey söyleyemez. Bu böyle değildirse kafir olur. Allah söylüyor çünkü bunu. O yaratmış. Fıtratını o yaratmış. O biliyor. Ne kadar inkar ederse etsin, ne kadar kendini gizlerse gizlersin, kendi imanının, fıtratının üstünü kapatırsa kapatsın, ölümle karşı karşıya geldiği anda imanı aşka çıkar. Çünkü başka bir umudu yok. Benlik, nefis olduğu gibi aradan çekiliyor. Siz, örnek veriyor Allah gemide burunduğunuz zaman güzel bir rüzgar esiyor, gemi denizde yüzüyor, yüzerken. Böyle bununla beraber böyle sevinçliyken, muhabbetliyken birden çırgınca bir rüzgar, bir fırtına esmeye başlar. Dağlar gibi, evet dalgalar gelir, gemiyi kuşatır. Onlar artık Bizim kurtuluşumuz yok derler. Evet. Ne yaparlar? Bütün gönülleriyle içindekilerin hepsi, bütün gönülleriyle dini Allah'a has kılarak Rablerine dönerler ve ona dua etmeye başlarlar. Ve derler ki and olsun ki yemin de ediyorlar bütün samimiyetleriyle eğer bizi kurtaracak olursan muhakkak ki sana şükredenlerden olacağız. Rabbimiz derler. Evet. Daha önce nankörlük yapmışlar, şükredeceğiz. İman edeceğiz. Nimetin kıymetini, insan olmanın kıymetini vereceğiz. Ama Allah onları kurtarınca, Hemen haksız yere, yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız, haddinizi aşmanız ancak kendi nefislerinizin aleyhinedir. Bu dünya hayatı geçici bir faydalanmadır. Sonra sizin dönüşünüz bizedir biz de yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz. Bu sadece gemide değil. Biri hastalandığında artık öleceğini yeni ettiği anda aynen öyle yapar. Bütün gönlüyle Allah'a döner ve tövbe eder, istiğfar eder. Eğer bu sefer iyileşirsem sana kul olacağım, şükredeceğim. İman edeceğim. Salih amel işleyeceğim. Yanlış şeyler yapmayacağım. Güzel şeyler yapacağım. Deyip Rabbinden ister. Ayet devam ediyor. Dünya hayatının örneği ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanları ve hayvanların yediği, yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibidir. Öyle ki yer güzelliğini takınıp süslendiği ve ahirisi de gerçekten ona güç getirdiklerini sanmışlarken, işte tam bu sırada gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışızdır. Düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Dünya hayatının örneğini verdi Allah. Kup kurudur. dünyaya gelmemişti, kişi yoktu zaten. Dünyaya geldik, sonra işler yoluna girmeye başladı, yeşerdi yani. Yeşerdi, kazancımız oldu, işlerimiz yürüdü, evlendik, çoluk çocuk oldu. Derken işler yoluna girmiş, tam artık işler yolundadır dediğimiz bir anda bir de bakarız ki ölüm geldi. Gece veya gündüz evet, emrimiz geldi, artık geliyorsun, seninki bu kadar dendi. Her şey bitti, bir anda her şey bitti. Dünya hayatının örneği budur dedi. Allah sizi selam yurduna çağırır. Ve kim selam yurdunu isterse Allah onu sirat-i müstakime hidayet eder. Kim cenneti isterse, Allah'ın selam yürüdü dediği cenneti isterse, Allah'ın isreti müstakime hidayet eder. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir zillet. İşte onlar cennetin ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Yanlış yapanlarsa, kötülük yapanlar ise her bir kötülüğün karşılığı kendi misli Bunları bir zille sarıp kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse de olamaz. Onların yüzleri sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin ehlidirler. Onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah tercih hakkı sunuyor. Allah uyarır ve müjdeler. Cennetle müjdeler, cehennemle uyarır. Öyle ki kimsenin mazereti olmasın, bilmedim, anlamadım demesin. Buna beraber ne buyuruyordu? Şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Allah'ın rahmetine güvendirip kandırmasın. Elinden geleni yap. Sana çalışmanın karşılığı bu kadardır. Ne yaptınsa onu alırsın, onu bulursun. İlge en az bire on, bire yüz, yedi yüz hesapsız. Ama kötülük olarak ne yapmışsan onun karşılığı dedi. Haberiniz olsun ki dikkat edin dedi. Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ne dünyada ne ahirette. Korku yoktur, korkmaz, endişe etmez. Neden? Rabbine iman etmiş ve tevekkül ediyor, güveniyor. Ne olursa olsun, o biliyor ki Allah neyi takdir etmişse o mutlaka önüne gelir. Ve onu takdir ettiği her neyse o onun için hayırdır. Kazanma imkanıdır. Onun için korkmaz ve endişe etmez. Bir beşeri olarak üzülür, sıkılır ama korkmaz. Aynı şekilde mahzun olmaz. Geçmişinden dolayı mahzun olmaz. Neden? Tövbe etmiş. İstihbar etmiş. Geleceği için korkmaz. Geçmişi için mahzun olmaz. Emindir çünkü. Onlar iman edenlerdir. Ve onlar takva sahibi olanlardır mütaki olanlardır. Kim? Veliler. Mütakiler, veliler mütakidir. Mütakiler velidir. Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor. Sorumluluğunu yerine getiriyor. Ayet devam ediyor. Hem dünya hayatında, hem ahirette onlar için müjde vardır. Allah'ın Sözlerinde, kelamında hiçbir değişiklik göremezsin, bulamazsın. Değişiklik olmaz. Bu Allah'ın onlara verdiği sözdür. İşte büyük saadet budur. Dünya hayatında nasıl müjdeler vardır? İster bir rüya ile olsun, ister... Manevi olarak yaşadığı bir haliyle olsun Onu müjdeler Biraz daha ileri gittiğinde Manevi olarak Yolculuğu yaparken Allah onu müjdeliyor Cennette müjdeliyor Cemaliyle müjdeliyor Rızasıyla müjdeliyor Dostluğuyla müjdeliyor Dünya hayatında evet müjde var Akirette zaten melekler müjdeliyor Son nefeste melekler Allah müjdeliyor Allah diriltir ve öldürür ölümünden sonra bir daha diriltir. Kıyamet günü o gün her ümmeti diz üstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmakta olduklarınızla karşılık göreceksiniz denir onlara. Herkes diz üstü çökmüş her ümmet kendi kitabına çağrılır. Yani kitabımız Konur dedi. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bizim kitabımız Kur'an. Daha öncekilerin Tevrat, İncil, Zebur, her bir peygambere hangi kitap gelmişse, hangi devirde onlar onlarla muhatap olmuşlarsa, onlar da o kitaba çağrılır. Allah hangi vahyi yapmışsa ondan sorumlu tutar çünkü. Çağırılacağımız kitap elimizde. Allah bizi kitabımıza çağırmadan biz kendi kendimizi kitabımıza çağıralım. Davat edelim. Kendimizi Allah'ın kitabının ölçüsüne vuralım. Hesabımızı burada görelim. Hesap oraya kalmasın kitabımıza çağrıldığımızda bizim amel kitabımızla Allah'ın kitabı bir olsun, eşleşmiş olsun, ona uygun olsun, denk olsun. Böyle olursa hesabı verdik demektir. Hesabı burada verdik. Ama din olarak İman olarak, amel olarak, hayat olarak Allah'ın kitabına değil de başa kitaplara uyduysak bizim kıyamet günü kitabımıza Allah'ın bizi kitabına davet ettiğinde kaybettiğimizi görürüz. Allah'ın kitabına kitabımız, amelimiz, hayatımız ters düşmüş çünkü. Erkek olsun, kadın olsun. Bir mümin olarak, evet, önce iman, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, muhakkak ki biz onunla ona hayat veririz. Onunla onu diriltiriz. Allah amel ile kullarını diriltiyormuş. Ve onun karşılığını yaptıklarının en güzeliyle mutlaka veririz. Önce onunla onu diriltiyor, salih amelle onu diriltir. Ayrıca bir de onun karşılığını verir. Karşılığının en güzelini verir, dedi. Kadın olsun, erkek olsun. Amel, insanı nasıl diriltir? Salih amel. Kendini ıslah etmek için, temizlemek için, salih kullardan olmak için, nefsini tezke etmek için biri bir amel işlediğinde... Allah o amelle onu diriltir. O başka biri oluyor. Her adım attığında salih amel, nefsini ıslah yolunda her adım attığında o başka biri olmuştur. Değişmiştir. Ne kadar amel ettiği kadarıyla. Onun için özel olarak Allah ne buyurdu? Kadın olsun erkek olsun ama bir mümin olarak hangisi kim salih amel işlerse Allah onunla onu diriltir. Bir de karşılığını en güzel şekilde verir. Allah insanı değiştiriyormuş ameline göre. Ne kadar güzel yaptınsa o kadar o güzellikle diriliyorsun. Yani rahmet edince rahmetle diriliyorsun, ikram edince Allah'ın Kerim ismiyle diriliyorsun, Allah ile diriliyorsun. Allah diriltir dedi onunla. Diriltir, ona hayat verir dedi. Hayat verir, onunla dirilmiş oldu. Allah'ın isimleriyle, güzelliğiyle, salih amel işliyor ya, hangi ameli işlerse işlesin, salih ameli ya da ahsen ameli Allah'ın bir ismiyle yapıyor onu. Allah'ın ismiyle onu yeniden diriltir. Kemale erince ne olur? Kamil manada Allah'ın ismi tecelli etmiş olur. Ne kadar? Elbette ki kulluğu kadar. Öyle buyurmuştu aşağınamız. Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra aşağınamıza soruyorlardı. Bize Resulullah Efendimizi anlat diyenlere öyle buyurmuştu. O da herkes gibi bir beşerdi. Herkes gibi bir beşer. Ama Allah'ın bütün isimleri kamil manada üzerinde tecelli etmişti. Bu durumda Allah'ın kamil manada isimleri tecelli ederse, o Allah'ın isimleriyle dirilirse ne olur? Resulullah Efendimiz gibi olur. Evet. Bilgi insanı diriltir mi? Hayır. Bilgi diriltmez. Bin tane kitap oku, o seni diriltmez. Ama bir tane salih amel işle, o seni diriltir. Allah'ın ismiyle diriltiyor seni. Eğer nefsin ıslahını da Nefsin de peygamberler yapıyorsa, peygamber varisleri yapıyorsa bu durumda onlarla beraber işlediğimiz her amel bizi diriltir. Dirilenler bunun şahididir. Değişenler, manevi olarak değişenler bunun şahididir. Görüyor bunu. Gönlünün değiştiğini görüyor. Güzelleştiğini görüyor. Allah'a yaklaştığını tadıyor yakın olduğunu ta diyor. Allah'a iman edin, Resulüne iman edin, Allah'ın Resulüne iman edin ki, o da Allah'ın kendisine indirdiğine iman etmiştir. Siz de ona iman edin ki, hidayete eresiniz. Allah'ın Resulü de, Allah ona neyi vahyetmişse ona iman etmiş. Ondan başka bir şey bilmiyor. Bilmesi yakışmaz zaten. Her neyi söylerse söylesin, Allah'ın kendisine vahyettiğidir. Eğer söylediği Allah'ın vahyine uymuyorsa, o söylememiş, ona atılmış bir iftiradır o. Kendi kendine din üretenlerin, atalarının dinine uyanların attıkları iftiradır. O neyi söylediyse, o Allah'ın vahyindendir. Onun için buyurdu, o kendinden konuşmaz. Ancak Allah'ın kendisine vahyettiklerini söyler. Allah yâburi, indirir. Ölümünden sonra toprağı yeniden diriltir. Hem insanlar istifade etsin, hem diğer canlılar onunla ondan istifade etsin diye. Sen Allah'a tevekkül et, güven. Kendisi için ölüm olmayan, dirilten ve öldüren Allah'a güven. Ölenlere güvenme. Ölenleri, ölecek olanları ilah edinme. Evet. Ona güven, buna beraber ona hamd et, onu tesbih et. O'nun kullarının günahlarından haberdar olması yeterdir. Kullarının her yaptığından, günahından, sevabından haberdar olan O'dur. O'nun haberdar olması yeterdir. Sen O'na bak. Sen Rabbine bak. Eğer biri kendisi gibi ölümlü birine ilahlık vasifi verdiyse, O'na güvendiyse, ya akıl yoktur. İman zaten yoktur. Ya da aklını kullanmıyordur. Kör olanla gören bir değildir. Karanlıkla aydınlık bir değildir. Gölgeyle sıcaklık bir değildir. Diri oranlarla ölüler de bir değildir. Evet, muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Sen ise kabirlerde oranlara <gülüyor> işittirecek değilsin. Allah'ın ayetlerini işitmeyenler, Allah'ın davetine icabet etmeyenler ölüdür dedi Allah. Sen onlara işittiremezsin. Allah dilerse onlara işittirir. Allah dilerse evet ne demekti? O dilerse o dilerse Allah diler. O dilemedikçe Allah ona özel bir muamelede bulunmaz. Çünkü ona tercih etmeye hakkı vermiştir. İrade vermiştir ona. O dilerse olur. O dilemezse sen iştiremezsin dedi. Bir ölüye, ölen birine nasıl işittiremiyorsan ona da işittiremezsin. Sen yalnızca nezirsin. Uyaransın. Uyarırsın. Muhakkak ki seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Her ümmetin içinden mutlaka bir uyarıcı evet, gelmiştir. Bir müjdeleyici gelmiştir. Yoksa azap etmek ona yakışmaz. Allah her kavme mutlaka ayetlerini okuyup anlatan birini göndermiştir. Davat eden birini göndermiştir. İnkar edenlere, yalanlayanlara cehennem ateşi vardır. Onlar hakkında başka bir karar verilmez. Yani bir daha onlar için ölüm yoktur. Orada ne yaşarlar, ne ölürler. Ne de azapları hafifletilir. İşte biz her nankör olanı böyle cezalandırırız. Neyin karşılığıymış cehennem? Nankörlüğünü. Nimeti görmemeli. Rabbini evet, görmemenin Şahadet etmemenin, iman etmemenin, şükretmemenin, cehennem. Cehennem nankörlerin yeridir, şükürsüzlerin yeridir. Eğer bir nimet ebediyen kalsın istiyorsak, devam etsin istiyorsak, yapmamız gereken şükretmektir. Şükredilmeyen hiçbir nimet karıcı değildir, o biter. Herkesin bunu böyle anlaması gerekir. Nimet ne olursa olsun. Bir şeyi seviyorsan o nimettir. Eğer seviyorsan bu durumda o nimete şükretmen lazım. İnsan önceden hiçbir şey değilken, yokken gerçekten bizim onu yaratmış olduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Andolsun ki o düşünmeyenleri, bunu kabul etmeyenleri, anlamayanları anlamak istemeyenleri, biz onları da, şeytanları da mutlaka evet, haşredeceğiz, huzurumuzda toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çekmiş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her bir gruptan Rahman olan Allah'a karşı aşırı giden, haddini aşan, azgınlık bakımından en şiddetli olanları ayıracağız. Sonra biz cehenneme girmeye kimin, kimlerin en çok layık olduğunu iyi biliyoruz. Bununla beraber sizden ona, oraya, cehenneme Cehennem'in içine, içinden geçecek, geçer ya sırada. Girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir vaattır. Herkes mutlaka cehennemi görecek ve içinden geçecek. Cehennem'in içinden geçip cennete gidenler asıl o zaman cennetin kıymetini anlayacak. Cehennemin içinden geçerken kim kurtuluyor? Karşıya geçebiliyor. Sonra takva sahiplerini kurtarırız. Ve zulme sapanları da diz üstü çekmiş olarak bırakırız orada. Orada bırakıyorsa bu durumda ne olmuş olur? Cehennem onları kaplar. Kurtulacak olanlar takva sahipleri. Takva sahiplerine Allah ne dedi? Velilerim dedi. Beni dost olarak kabul edenler dedi. Onlara bir korku, mahsur olmak yoktur dedi. Sorumluluğunu bilen kullarım dedi. İnsan olma sorumluluğunu bilen, Rabbini bilen, kendi kulluğunu bilen, hem insanlara, hem bütün varlığa, bütün mahlukata karşı sorumluluğunu bilen. Yani, hak diyoruz ya, hak insan hakları hayvan hakları varlığın hakkı her şeyin bir hakkı vardır ama hepsinin önünde önce Allah'ın hakkı vardır İnşallah yarın hakları anlatayım Allah'ın anlattığı gibi Allah hakları nasıl anlatmış nasıl tek tek sap, saymış Görel. Hakları tek tek sayıyor. Önce Allah'ın hakkı dedi. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma dedi. Peşinden anaya babaya ihsan et dedi. Peşinden yetimlerin malına dokunma dedi. Yaklaşma dedi. Ancak hayırla güzel bir niyetle gereğini yap. Buna beraber ihtiyacın varsa o mali koruyorsan ondan makul, mantıklı şekilde örfe göre yiyip içebilirsin dedi. Hakları bir bir sayıyor. Buna beraber aşırı gitmeyin dedi. Hiçbir fehşayı işlemeyin. Fahiş, fahiş deyince tek bir şey aklımıza gelir, aşırı gitmeyin dedi, saygısızlık yapmayın dedi, hiçbir konuda aşırı gitmeyin, aşırı gitmeyin deyince bu tamamen insan hakkı, yani biri senin bakışından rahatsız olduysa sen orada aşırı gittin, sen orada yanlış bir şey yapıyorsun. Biri görüp o yanlışını gördüğünde rahatsız oluyorsa sen aşırı gittin. Erfa göre, yaşanan yere göre yanlış bir şey yapma dedi. Ulu orta yanlış bir şey yapma. Haksız insana haksızlık etmiş olur, zulmetmiş oluyorsun. Mesela biri şu anda herkes sessiz durmuş dinliyor. Biri oradan konuşsa. Ne yapmış oldu? Fehşayı işledi. Aşırı gitti. Buradaki bütün insanlara saygısızlık yaptı. Böyle yapma dedi. İnşallah yarın Allah'ın ayetlerini Allah on madde peş peşe sayıyor. İlk hak Allah'a hiçbir şirk koşma. Sen şirk da zaten senin işin bitti. Sen zaten insan olmaktan çıkmışsın. Sen zaten İnsanın hakkını, varlığın da hakkı var. Hayvanların hakkı, varlığın hakkı. Hiçbir şey cansız değildir. Her biri diridir. Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Kendi içinde, kendi varlığında. Buna beraber Allah onun için bir ecel tayin etmiş. O ölürken nereye gideceğini biliyor. Nereden yaratılmışsa oraya geliyor. Yani ağaç ölürken nereye gidiyor? Toprağa gidiyor. Toprak oluyor. Yeniden dirilmek üzere. Allah bir daha rahmetini indirir. Bu sefer başka türlü dirilir. Hepsinin hakkı var. Taşın da hakkı var. Yani bu da burada olmamış, bunu buradan kaldıralım. Destek olmaz. O haksızlığı ona yapamazsın. O onun için hak Allah neyi nereye koymuşsa o onun hakkıdır. Orada olmak onun hakkıdır. Zulüm onu oradan ayırdınsa zulm Ona zulüm oldu. İnsanın hakkı nedir? İnsanın hakkı Allah'a iman etmektir. Allah'a hiçbir şey koşmamaktır. Allah'a abd olmaktır. Hazreti insan olmaktır. Meleklerin secde ettiği varlık olmaktır. Allah'a yakın, Allah'a dost olmaktır. Bu da insanın hakkı. İlk hakkı budur. Allah ile olan hakkı budur çünkü. Sonra, sonra o senin kardeşin, o senin öz kardeşin, Adem'den senin kardeşin. İman etmişse bir de mümin kardeşin. Aynı memlekette yaşıyorsan bir de senin komşu kardeşin. Hele yakınsa, yakın komşu kardeşi Bir de akrabaysa, artık saygı gitsin. Ne kadar yaklaştı. Bir de manevi olarak beraber yolculuk yapıyorsan, bir de manevi yol arkadaşın, yol kardeşin. İnşallah yarın hep beraber onu da anlayacağız. Yaratan ve öldüren Allah'tır. Hem zahiri olarak diriltir, hem manevi olarak diriltir, hem zahiri olarak öldürür, hem manevi olarak öldürür. Evet, yapan Allah'tır. Zahiri olarak Allah onu bir takdire bağlamış, manevi olarak gurun takdirine bağlamış. Tercihi ona vermiş çünkü. O dirilmeye davet ediyor. Resulü dirilmeye davet ediyor. Vahiy ile dirilmeye davet ediyor. Ölüme değil. Selam yurduna selamete davet ediyor. Şeytan da cehenneme davet ediyor cinayete öldürmeye davet ediyor. Küfre davet ediyor. Ve kul bu arada terciheni yapıyor. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin. Dilyen kafir olsun. Dilyen şükretsin. Dilyen nankörlük yapsın buyurdu. Tercih senedir dedi. Allah bizi Terciheni doğru yapanlardan eylesin. Allah bizi kaybedenlerden eylemesin. Allah bizi Allah ile, Resulü ile vahye ile diri olanlardan eylesin. Dirilişe davet edildiğimizde davete icabet edenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.